Şefkat Günümüzde topyekün dünya ve hususiyle de bizim coğrafyamızdaki milletler şimdiye kadar olanlardan çok farklı ve öncekilerle kıyas edilemeyecek ölçüde tehlikeli bir dönemecetten geçmekte. Öyle ki her an bütün dengelerin alt üst olması Milletler arası muvazenenin bozulması ve bir kısım her cümmerçlerin yaşanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Değişik toplumlar ve bu toplumlar içinde farklı görüşteki, farklı düşüncedeki grupların hemen hepsi, sürekli kinle, nefretle, öfkeyle oturup kalkıyor, akla hayale gelmedik ifna ve itlaf projeleri arkasında koşuyor. Her millet ve o milletin içindeki farklı kesimlerin her biri, öteki dediği şahıs ve grupların kuş gribine maruz kanatlılar gibi yakaladığı yerde hakkından gelmek istiyor. Mütemadiyen intikam hissiyle homurdanıp duruyor. Yeni yeni düşmanlık senaryoları üretiyor. Ve hep öldüren bir kin ve nefret duygusuyla yatıp kalkıyor. Bu atmosferde neş'et eden insanın sevgiden haberi yok. Sevmeyi silip atmış sözlüğünden ve hafızasının hiç renk atmayan en canlı mazmunu Antipati. O bu haliyle hiç mi hiç nefrete doymuyor. Kinden usanmıyor ve öfkesini aşamıyor. Öfkesini aşmak bir yana bu tür şeytani duyguların tesirinde sürekli haksızlıktan haksızlığa koşuyor, batılı hak göstermeye çalışıyor ve o eski tiranların bir ömür boyu işledikleri mesaviyi rahatlıkla bir iki aya veya bir iki seneye sığıştırmasını biliyor. Bu zaviyeden o, melekeleri itibariyle mefluç, Muhakemesi açısından malul ve her şeyiyle öyle bir derbeler ki, ne sıhhatli düşünebiliyor, ne normal bir insan gibi davranabiliyor, ne de tutarlı bir fikri var. Bazen cinnete denk tehevvürlere girerek etrafını yakıp yıkıyor. Bazen de hiç dinmeyen o gayz ve öfkesiyle kendisini yiyip bitiriyor. Şimdilerde dünyanın pek çok yerinde fertler de böyle, toplumlar da böyle ve idari mekanizmayı elinde bulunduran zimamdarlar da böyle. Çoklarının huzura, güvene savaş ilan etmiş gibi bir halleri var. Hem kendi huzurlarını dinamitliyor hem de umumi emniyeti sarsıyorlar. Hele bir de şiddete ve cebre başvurmaları var ki onları gören istiklal mücadelesi veriyorlar sanır. Böylece üzerlerinde binlerce mazlumun ahı, intizarı birer lanetlik gibi yaşıyor. Sonra da birer melun gibi bir bir devrilip gidiyorlar. Gerçek bu ve biz ne o köpürüp duran nefreti öfkeyi dindirebiliyor ne de değişik türden saldırganlıklara dur diyebiliyoruz. Yok bunları yapacak güç ve imkanımız. Dört bir yanımızı saran fitne ateşlerini söndürecek iktidarımız. Ne var ki, elimizde sadece henüz insanlığını bütün bütün yitirmemiş kimselere rahatlıkla verebileceğimiz bir iksirimiz var. Şefkat. Onunla önümüzdeki handikapları aşmaya çalışacak ve onun sıcak kanatları altında yolumuza devam edeceğiz. Şefkat şimdiye kadar onu gönülden temsil edip doğru seslendirenler sayesinde bilmem kaç defa şeytani fitneleri önledi. Ve insanlığı ölüm çukurlarına yuvarlanmaktan kurtardı. Ve kaç defa cehennem çukurları gibi görünen uçurumları firdevsi bahçelere çevirdi. Evet Herkese ve her şeye karşı duyulan karşılıksız sevgi ve alaka, mazlumların, mağdurların maruz kaldıkları sıkıntıları göğüsleme ve bir anne iştenliğiyle onların üzerine titreme de diyebileceğimiz şefkat, ilahi ahlakın farklı bir tecellisi, göktekilerin sesi soluğu ve bütün annelerin sımsıcak nefesinin ayrı bir unvanıdır. Sinesinde bu hissi taşıma bahtiyarlığına ermiş biri herhangi bir karşılık beklemeden sevgi ve merhamete muhtaç herkese şefkat elini uzatır. Gücü yettiğince devrilenleri tutar kaldırır, üşüyenleri ısıtır, yalnızların, gariplerin vahşetini giderir ve kimsesizlere kimse olur. Körler onunla körlüklerini aşar, Sağırlar onunla duymaları gerekli olan en önemli şeyi duyar ve ihtimal hep zulümle gürleyip duranlar bile onun sükûti beyanlarıyla dillerini yutar, muhakkaten dahi olsa kendilerini sorgulamaya dururlar. Onun bu sihirli derinliğine işaret sadedinde beyan sultanı, büyüklere hürmet, Küçüklere şefkat göstermeyen bizden değildir buyurur. Buyurur ve onu adeta bir mü'min şiarı sayar. Şefkate öyle bir güç vardır ki, Onunla en katı kalpler yumuşar, En mütemerrit ruhlar dize gelir, ve en korkunç düşmanlıklar bile onun karşısında pes eder. Kini nefreti çözecek bir iksir varsa o şefkat. Şiddeti, hiddeti, düşmanlığı ters yüz edecek bir silah varsa o da yine şefkattir. Şefkat eden insan, ötelerin dilini kullanan ruhanilere eş, bir gönül insanı, ve cehennemler gibi köpüren öfkeleri söndürmede de manevi bir itfaiyecidir. O şefkat lisanıyla konuşurken, zulüm ve adabetin dili tutulur, yakıp yıkmaya kilitlenmiş ruhların da eli kolu bağlanır ve yolsuzlar yola gelir. Onunla yumuşayıp yola gelmeyenlerin de hakkından Allah gelir. Şefkat, insanı enginleştiren bir histir. Ve insan ancak şefkat sayesinde, başkalarının sevinç, neşe ve huzurunu duyup anlayabilir. Anlar ve onların maruz kaldıkları olumsuzluklar karşısında sorumluluklarını tam hisseder. Şefkatin hakim olduğu bir atmosferde, sosyal münasebetler daha hızlı gelişir, ve içtimai dayanışma adeta kendi kendine teessüs eder. Böyle bir toplumda herkes birbirini sevgiyle kucaklar. Fertler ve gruplar aralarında gönül kazanma yarışı yaşarcasına birer rikkat ve samimiyet insanı haline gelir. Böylece gönül bağları daha bir güçlenir. Ve işte o zaman başkaları için yaşamadaki o engin zevkte duyulmaya başlar. İsterseniz konuyu biraz daha açalım. Eğer şefkat uzak yakın çevremizde görüp duyup hissettiğimiz muhakkak acıları göğüsleme, giderme ve muhtemel sıkıntıların önünü keserek bunların yerine sevinç, sürur ve neş'e ikame etmenin olmanı ise o bizim için fevkalade önemlidir. Bir kere sinesi bu yüksek duyguyla çarpan biri, her zaman merhamet hissiyle oturur kalkar. Herkese ve her şeye yumuşaklardan yumuşak bir nazarla bakar. Mağduru, mazlumu, annenin evladını, kuşun yavrusunu bağrına bastığı gibi bağrına basar. Himaye ve siyanete muhtaç kimseler etrafında her an kuşlar ve kuşçuklar gibi kanat çırpar durur. İcabında yemez yedirir ve canını tehlikeye atar onları korur. Hatta gerektiğinde o uğurda seve seve kendini bile feda edebilir. Aslında varlık şöyle derinden bir mütalaya alınsa ve onun sinesine kulak verilse, her yanda şefkatin türlendiği görülecek ve her taraftan şefkat namelerinin yükseldiği duyulacaktır. Kainat ve eşyanın temel atkıları şefkat, ona nihai güzelliğini kazandıran da şefkattır. Ağaçlar mücessem birer rahmet, meyvelerse tecessüt etmiş birer şefkattir. İnsan bir ayine-i rahmaniyet, İman nurani bir şefkattir. Dünya bir vesile-i saadet, Ukba bütün ihtişamıyla bir meşher-i şefkattir. Asılı her şeyin mebde'i de, Müntehası da rahmettir, şefkattir. Eğer her zaman o yüksek uçan enbiya, evliya ve Asfiya gibi tarihi şahsiyetlerin canlara can, nurani menkıbeleri doğru okunabilse, onların o aydınlardan aydın hayatlarında hep şefkatin köpürüp durduğu görülecektir. Evet onlar her zaman şefkatle soluklanmış, şefkatle oturup kalkmış ve birer şefkat kahramanı olarak yaşamışlardır. Bu böyledir. Zira şefkat, insanı dikey, amudi olarak Allah'a yükselten, nurani bir rampa ise, gönlü şefkatle çarpanlar da, sonsuza yükselmede sıraya girmiş, o baş döndüren irtifaın üveyikleridir. Böyleleri tevfik burakına binmiş öyle yolcularıdır ki, bugüne kadar onlardan hiçbirinin yolda kaldığı görülmediği gibi, sinesi kinle, nefretle, merhametsizlikle çarpanlardan da hiç mi hiç hedefe ulaşan olmamıştır. Bir parça zahmete katlanıp, susamış bir köpeğin susuzluğunu gideren ahlaksız bir kadının cennete, aksine evindeki kediyi aç bırakıp onun ölümüne sebebiyet veren bir talihsizin de cehenneme gittiğini Hz. Sadık-ı beyan ediyor. Evet, cennet bir şefkat otağı, cehennem de bir gayz-ü nefret zindanıdır. Burada ortaya konan her güzellik, cennette farklı derinlikleriyle sahiplerini beklediği gibi, her çirkinlik de cehennemde ürperten buğutlarıyla bahtsız müstahaklarını gözlemektedir. Şefkat'te, gayz nefret'te, bu dünyaya ait birer realite olsalar da, varlığın özü usaresi şefkattir. Eğer kainatın mayesi böyle bir şefkat olmasaydı, ne insan, ne de başka bir şey vücuda gelemez. Gelenler varlıklarını sürdüremezdi. Ezilmeleri ezilmeler, devrilmeleri devrilmeler takip eder ve bütün varlık bir kaos sarmalına dönüşürdü. Her yandan yalnızlık feryatları duyulur, her taraf vahşetle inler ve dünya adeta umumi bir matemhane haline alırdı. Eğer bugün biz varsak ve varlığımızı sürdürebiliyorsak, bu onun şefkatinden. Eğer birbirimizi seviyor ve başkaları tarafından seviliyorsak, bu da onun rahmetindendir. Her şeyden evvel insani duyguları tetikleyip gönüllerimizi heyecanla şahlandıran şefkat olduğu gibi, duygu ve düşünce dünyamızda iyilik etme, ihsanda bulunma, başkalarını kucaklama hislerini harekete geçiren de yine şefkattir. Şefkatle gürleyen bir sine, Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyetinin gölgesinde hep bir enginlik sergiler. Hep incelerden ince davranır ve hep içten hareket eder. Her zaman sevgi yolunda yürür. Yol boyu hayır ve ihsan duygularıyla köpürür durur. Allah da onun sinesini açtıkça açar, ihsan hissini kat kat lütuflarla mükafatlandırır ve merhametinin genişliğine göre ona özel teveccühlerde bulunur. Ümit ederim Allah'ın gönüllerimizde şefkat hissini uyaracağı ve bizi içinde bulunduğumuz kabalıklardan kurtaracağı günler çok uzak değildir.